Kısaca giriş yaptığım ve Türkçe olarak söylediğim bu sözler hadis mecmualarında, hadis kitaplarında hutbet hace diye geçer. Yani innelhamdülillah nehmedû ve nestâinuhu ve nestâufiruhu diye başlar. Ve en sonunda da dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalaledir. Yani finnal, ateştedirler. Bugünkü mevzumuz Hutbet-ül Hacen'in bu bölümüyle olacak inşallah. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Çünkü Bidatlar öyle büyük bir beladır ki geçen gün Bukhari'ye şerh düşerken böyle bir sohbetin yapılmasını uygun gördüğüm için seçtim. Hadis-i Şerif çok çok etkilendiğim hadis-i şerif, daha önce Tirmizli'de okumuştum, yıllar önce bayağı etkilenmiştim. Allah Resulü diyor ki, aleyhissalatü vesselam, her kim diyor, şu bizim beldemizde, yani Medine'yi kastediyor, bir bidat çıkarırsa, o diyor, tövbe dahi etse, Allah'ın, meleklerin, müminlerin ve bütün müminlerin laneti onun üzerine olsun diyor. Yani, kim şu bizim işimizde yani İslam dininde bir bidat ihtas ederse ve bu da ortam oluşturur. İnsanlar da ona uyar, onunla amel ederse Allah'ın meleklerin, peygamberlerin bütün müminlerin laneti onun üzerine olsun. Diyor. Geçmişe bakıyorsunuz Dâreme'nin 210 nolu rivayetinde sahabeler bir mescide geliyor. Bakıyor ki üç halka olmuş, her halkanın başında bir insan, biri la ilahe illallah diyor, ellerinde çakıl taşları, hepsi la ilahe illallah diyor. Biri subhanallah diyor, hepsi subhanallah. Bugün bakın, Kadiri, i Nakşi, Şazeli, Uşakiye, Rufai, türlü türlü neler var? Tarikatlar var. O günse o halkaların başına gelip de dikilen İbn Mesud diyor ki, Allah kendisine razı olsun. Siz diyor ne çabuk sapıttınız. İşte diyor peygamberin hanımları eşyaları daha duruyor. asabı bolca aranızda. Siz diyor ilimce bunları mı geçtiniz? Yani Bidat öyle büyük bir beladır ki ta sahabenin bolca olduğu bir ortamda dahi ne yapmış? Çıkmış ve insanlar ona hep hayır gözüyle bakmış. Yani belası buradan. Ne var ki bunu yapsak? Yani Allah demekte ne var? Suç mu var? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bizim emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Yani ne olmaz? Kabul olmaz. Ve bidat bu kadar büyük bir bela olması hasebiyle Allah onun tövbe bile etse o bidattan amel edildiği müddetçe onun tevbesinde ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Yani insan ne günah işlerse işlesin. Tevbesi kabul ediliyor. Ama dini bir meseleye geldiğinde demek ki iyice düşünecek. İyice düşünecek. Fırk ölçecek. Bir kere konuşacak. Bugün öyle şeyhul İslamlar var ki bir kitapta en ufak bir yazı görüyorlar. Hemen onu armut dibine düşer misali cahiller de hemen onun ağzından gördüğünü hayatına ne yapıyorlar? Geçiriyorlar. Doğru mu? Yanlış mı? Demiyorlar. Onun için bir insan bir meseleyi yanlış anlayabilir. Bu gayet doğal. Gayet doğal. Sahabe ne yapıyor? siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeği içmeye devam eden ayetini okuyor. Arapçası mükemmel. Alim pozisyonunda Yastığın kenarına siyahla beyaz koyu Hem sahuru kaçırıyor hem de sabah namazına. Peygamber aleyhisselama geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor ben diyor siyahla beyaz koydum ama anlayamadım. Senin diyor yastığın ama da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Yani sahabenin o bilgisi dahi o geceyle gündüzü işaret ettiğini ne yapamadı ayetin Anlayamadı. Peygamber'e ne yaptı? Muhtaç oldu. Onun için bizler her meselede İslam'da peygambere nedir? Ölüyoruz. Onun dışında hareket etmemiz mümkün değil. İşte Bidat'ın belası o kadar büyüktür ki peygamberin sözünün yerine geçen her şey dinde Bidat'tır kardeşler. Yani sünnetin zıkkıdır tek kelimeyle. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sohbetine başlarken her bayramda, cumayda hutbesine başlarken muhakkak bu duayı okur. Sonradan çıkan yani dinde sonradan ihtas edilen her şey bidattır. Ve her bidat dalalettir, kargaşadır ve her bidatta nedir? Ateşledir. Bunu yeni gelen, yeni İslam'a giren her insan duyardı ağzından. Yani bir cumaya gelen, bir sohbetine gelen, bir bayrama gelen veyahut da herhangi bir şey anlatacak, kalkar, bu hutbet-ül okur, arkasından da nasihatını ne yapardı, yapardı. Her insan bunu duyardı. Demek ki devamlı tekrarlıyorsa, belası neymiş? Büyük. Biz bir şeyle uyarlıyorsak, sakındırılıyorsak, bu muhakkak başımıza gelecek. Nasıl mesela Fatiha suresi dikkat ederseniz, 40 sefer okuyoruz bir günde kaç kişi 40 sefer okuduğunun farkında orada tevhidin bütün cüzleri var hamd etme var kıyametten sahne var sadece kendisinden yardım dileme sadece kendisine sığınma sonra kendine dua e peki bu türbelere giden veyahut muskalar takan Yeni doğan çocuğa maşallah takan birçok şirk işleyenler okumuyor mu bunu? Okuyor ama ne yapmıyor? Anlamaya çalışmıyor. İşte bidatla amel eden, inandım diyen insanlar da işlemiş olduğu amelin doğru ve yanlışlığını test etmeyince bu sefer bidat hayata giriyor, yapanlar çoğalıyor, sünnet ne yapılıyor? Ortadan kalkıyor. Ve Darimi'nin 99 ne oldu rivayetinde Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hangi topluluk bir bidat ihdas ederse Allah kıyamete kadar o topluluğa umumen o sünneti bir daha geri çevirmez Yani yapan bir, iki, üç belki çıkabilecek. Aleykümselam var. ama umumen o sünnet bir daha o topluma gelmeyecek diyor. Aleykümselam var. Evet. Evet. BİDAT'ın belası bu kadar büyük kardeşler ama maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda neredeyse millet sünnete düşman BİDAT'a gelince nedir hiç düşman değil neden ikisi tersdüz olmuş namaz namazlıktan çıkmış haç haçlıktan çıkmış. Oruç oruçluktan. Yani bütün amellere bakın bidatle iştirak var. Sünnetle iştigal nedir? Yok. Ve hadis-i şerife bakıyorsunuz. Sünnetlerin hemen hemen hepsinde gelir. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Ne zaman olacak? Öyle kargaşa günleri olacak ki diyor. Sünnetle bidat yer değiştirecek. Ve insanlar sünnete sarıldı mı heh, dinden bir şey reddetti diyor adama saldıracaklar diyor. Yani sen mesela namazda bir, bir dertçileniyor. Yanlış doğrusu bu dediğinde yani bu kadar adam bulamadı sen de buldun adama saldıracaklar diyor. Veyahut başka bir şeyde işte diyor kim onların bu saldırmalarına sabrederse sizden elli tanenizin ecdi kadar ecir var diyor. Sahabeyi gösteriyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü onların kendi aralarında iman edenlerin ecrimi haizdir. Ashabını gösteriyor Ebu Vekil Ömer'i. Sizden elli tanemizin. Demek ki bela bu kadar büyük ki ecir de nedir? Bunun karşılığı. Öyleyse bizim hem dinleyici hem de anlatıcı olarak her şeye çok dikkat etmemiz gerekir. Yani yaşamış olduğumuz toplumda bela hep dinleyerek, araştırmadan doğru deyip hayata geçirmemizden kaynaklanıyor. Ta ki, o yaptığımız amelin, değişik bir pozisyonunu, şeklini görene kadar, onu doğru olarak ne yapıyorsun? Algılıyorsun. İşte hangi amel olursa olsun dinde, onu araştırmak zorundasın. Araştırmadığında bunun hesabını ne yaparsın? Verirsin. Ha. Bidat çıkarılmış, sen bidat olduğunu bilmiyorsun, işledin. Belki sana orada bir günahı yok. Ama sevabında mahrumiyet var. Fakat o bidat çıkaran insanın nedir? Tevbe bilese yapan bir adam olduğu müddetçe tevbesi ne yapılmayacakmış? Kabul olmayacakmış. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bidat'ın belası bu kadar nedir? Büyük. Yani rastgele yaptığı bir iş değil. Allah'ın dinine yani Allah sen bilmiyorsun Resul sen bilmiyorsun ben senden daha iyi bilirim deyip oraya ne var? Eklemeler var. Ve bidatlara bakın e, itirafçıların kendi ağzından hepsi hayır diye yapıyor. Mesela şu akşamdan yatsın arası biliyorsunuz çok kısa bir mesafedir. Küfede bir alim çıkıyor imam ya diyor insanlar eve gitse diyor camiye gelmiyor. İşte birçok malayani şeylerle geçiriyor. Ben diyor bunlara bir namaz çıkarayım. iki rekattan diyor sekiz rekata kadar kabir nur namazı kılarsanız kabir azabı görmezsiniz diye bir namaz icat ediyor. Hala ümmet bunu kılar. Yahu sahih mi? Zayıf mı? Hiç kimse araştırma. Ya böyle bir namaz yok desen Bak şuna bak ya dinden bir şey reddediyor diyorlar. Halbuki böyle bir namazı Allah Resulü'nün vefatından dört sene sonra küfede birisi icat ediyor ve icat ettiğini de itiraf ediyor ölürken. Yani bunu ben uydurdum diye. Ama buna rağmen hala da ümmet ne yapıyor? Yapıyor. Ve Kadir gecesi İslam'da vardır. O gece olur da başka gece olmaz mı? Onu da sokuyor. Namaz vardır, bu namaz olur da şu olmaz mı? Yani insanlar ne yapıyor? Bidatları sokuyor. Yani Bidat'ın İslam'a verdiği zararı hiçbir şey vermemiştir. Ne savaşlar, ne yeryüzündeki istilalar, ne depremler, ne kütüphanelerin yanması, ne de hafızların şehit olması İslam'a bu kadar zararı ne yapmamıştır? Vermemiştir. Ama bir Bidatçının çıkardığı Bidat, o sünneti öldürmüş, bir daha delilmemesine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Onun için kardeşlerin sahabe bu dinin temel taşlarıdır. Onun için Allah kitabında onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Bakara 137-138'de. İmanda bizlere sahabeyi ne yapmıştır? Örnek göstermiştir. Peygamberin imanını değil, sahabe imanını göstermiştir. Çünkü bizde çok mazeret sahibi insanlarız. Yani hangimiz peygamberin imanı olur? O peygamber de Allah'la destekleniyor diye ne yapar? Mazeret sunabilir. Ama sahabede hepimizin karakterine uygun bir yaşantı sahabeyi ne yapabilirsin? Bulabilirsin. İşte imanda bize nedir? Onu koymuştur. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Süfyan diyor ki Allah ona rahmet etsin. Bidat diyor. İblis'e günahtan daha sevilmez diyor. Çünkü günahtan tövbe edilir. Allah da onun tövbesini ne yapar? Kabul eder ama bidattan tövbe edilmez diyor. Ve bidatın çıkışı çıktığı gibi de kalmaz. O gün bakın üç halka zikir yapıyorlardı. Ne var bunda diyorlardı sahabe başlarına dikildi Vallahi nice hayır umanlar var ama asla o hayra ne yapamamış erişememiştir demiştir. Bugün bakın, o üç tane bidat çıkaranın adını sanını bile hatırlamazlar. Bizim zikrimiz ta Ebu e dayanır. Allah Resulü'ne işaret etti. Öbürü diyor ki yok bizimki Ömer'e dayanır. Ömer'in sesi güldü. Allah'ı zikretti mi dağ taş inlerdi o Ömer'e dayandırır. Öbürü der ki yok Osman çok hayalıydı, nefsinde Allah'ı zikrederdi, der ki, bizimki Osman'a dayanır. Öbürü der ki yok Ali'ye bizimki dayanır, Ali Allah'ın aslanıydı, Allah Resulü ona kızını verdi. Şöyle şöyle uydurdukları birçok hikayelerle ne yapmışlardır? Bir de sahabelerin ismini kullanmışlardır. Anlattıkları vakalar var mıdır? Vardır. Ama onların çıkarttığı sonuç nedir? Yoktur. Onlar yok. Hep dağıtılan ne yapmışlardır? İstimbat etmişlerdir. Aynen Ali, Allah kendisinden razı olsun, haricilerle, tekfirci dediğimiz insanlarla büyük savaşları olmuştur ilk tarihte. Onlar Ali'nin karşısına, mızraklarının ucuna Kur'an'ı sapladılar ve öyle çıktılar. Yani ellerinde Kur'an olursa Ali onlara saldırmayacak. Ve ona Allah'ın indirdiğiyle aramızda hükmet dediler. Yusuf suresindekini. Ali dedi ki evet sözünüz doğru ama siz bu hak sözden batılı talep ediyorsunuz diyerek hepsinin boyunu vurdu. Ve doğrusunu yaptı. Yani getirdikleri doğru fakat çıkarttıkları nedir? Yalnız sözler. Ve insanlara da hep ne yapıyorlar? Bu yönlü aldatıyorlar. Demek ki Şeytana en sevimli amel bidatmış. Mesela Türkiye'de bir türban diye bir isim çıktı bir zamanlar. Hatırlar mısınız? Neydi o? Şöyle Yüksel Şenler miydi? Zengin bir kadının, yani zengin bir ailenin çocuğu, Müslüman oluyor. Yarım yamanak nasıl örtülürüm? Orada abacırın o üstünü çıkarıyor, kafaya takıyor. Saçım bozulmasın diye. Üstüne de Eşarpı takıyor, sokağa çıkıyor. Bugün bakın, böyle Müslüman kadınların, güya memur çalışan veya okumuş biraz zengin olanların kafasına bakın. Aynı abajur yine takılıyor. Neden? Çünkü İslam'ın emirlerini bilmeyince, ne yapıyor? Gördüğüyle. Mesela geçenlerden, böyle, iki, üç sene önce, ben bunu bir şeyde izledim. Canlı bir şeyde. Ben diyor, işte kendisine diyor çok güzel örtülüyor şu an. Ben diyor o zaman örtündüğümde hiçbir şey bilmiyordum. Ve bir kadının örtünmesi gerekir diye biliyordum. Ben de Müslüman oldum. Kimse de bana ailemde de bu bilgileri bilen yok. Ben de diyor o şekilde örtünüp çıktım. O da bir simge oldu diyor. Çok pişmanım. Böyle örtenler biten rica ediyorum diyor örtünmesine İslam'ın örtünme şekli böyle değil diyor. Ama işten geçti. O zaman örttü ve hiçbir bilgizm yok dediği Çıktı kitaplar yazdı. Emine Şenlikoğlu gibi çıktı. Konferanslar verdi. Yani hep hissi hep böyle sosyal konuşmalar. Bilgi olmayınca insanlar da onun peşinde ne yaptı? Gitti. Çünkü şeytan cahilin peşinden insanı koşturur. Alimin peşinde ne yapmaz? Koşturmaz. Çünkü ona giderse Hidayet edecek Doğruyu görecek. Cahilin peşine koşturur. Çünkü onun işine geliyor. O bugün azdır. Yarın o azlık birçok ne yapacak? Aynen o üç grubun bir araya gelip de çakıl taşlarıyla zikir çektiği gibi bugün başını alamıyorsun. Hangisine gidersen git. bunlardır İslam'ın nedir? İşte kökü bunlar dalları ama niyeyse ne armut ne erik ne kiraz aynı dalda vermiyor. Hepsi ayrı ayrı dallarda veriyor. Evet. İmam Şatibi diyor ki Din de sonradan çıkarılan ve şeriymiş gibi görünen bir yoldur ki onunla Allah'a daha çok ibadet kast olunur ama o ibadetlerin hiçbiri gerçek olmaz ve sevabından da insanlar ne yapar? Mahrum olur diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Biz ehli sünnetiz. Biz hak yoldayız diye bidatçılardan çokça duyarsınız. Ama ehl sünnetten bu sözü değil, sadece amelini görürsünüz. Bidat ehlinin çokça kullandığı ne vardır? Biz hakkız. Hepimiz hakkız. Ve hep hak yoldayız. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın münafık çok konuşur, az amel işler. Mümin çok amel işler, az konuşur. İşte bidatçı da çok konuşur. Ama amelleri nedir? Geçerli değildir. Biz hak yoldayız diye çağırır. Ama ehli sünnetin bir kaidesi vardır. Hiçbir zaman hak olduğunu söylemeyeceksin. Hak olduğunu sözünle, amelinle, hareketinle ne yapacaksın? İspatlayacaksın. Evet. İslam sünnettir. Sünnette İslam'dır. Hiçbir zaman bidat ehlinin sözleri de, amelleri de nedir? Geçerli değildir. Ve bidatçılar sürekli bidatlarına çağırmak isterler kardeşlerim. Ve düzeltmeye çalıştıkları her bidat dalalettir. Ne zaman düzeltmeye çalışırlarsa çalışsınlar, katmerli bir bidatı daha ortaya ne yaparlar? Çıkarırlar. Yani bir bidat her zaman bir bidatı doğru. Aynen birisi doğru söylemesi gerekirken, o ortamı kurtarmak için yalan söylemişse o yalanı kapatmak için ne yapar? Birçok yalanlar doğurmaya. İşte da başka bir bidatı, o başka bir bidatı, o başka bir bidatı doğurarak ne yapar? Bidatların çoğalmasına sebep olur. Bir başkasını çıkarır. Ve yine bidatçıların bakın kardeşlerim işlemiş oldukları bütün amelleri sünnettenmiş gibi meşru göstermeye çalışırlar. Mesela e, gelir sohbete Hatip Efendi der ki: Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Tabi Müslümanız. Tabi okuyoruz. Ya siz hiç kıssalar okumuyor musunuz? Tabi okuyoruz. Ya siz hiç Muhsaylan Hızır'ın kısasını okumadınız mı? E, okuduk. Peki ne anladınız? Şimdi aynen iblisin yaklaştığı gibi Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı? Yasaksa yasak haramsa haramdır. Bu sorulmaz ki. Allah bunu nedir? Helal kılmış. Şunu ne yapmış? Haram kılmış. Neden haram kıldın? Kul Allah'a bunu sorma hakkı nedir? Yoktur. Ama insanlar soru sorarak yaklaşırlar. Bak Allah'ın kelimullahi, Musa aleyhisselam hem de Allah ona ne yapmış, bir de kitap vermiş, yanındaki peygamber de değil, bak onunla Allah konuşuyor, onun haberi bileni yok. Ha, bak diyor, zahir ilim var, batıl ilim var. Bir diyor, ledün ilmi var. O ledün ilmi, Allah'ın diyor, insanların içinde seçtiğine verilir. Yani oradan çıkarttığı batıl bir istimbat, birçok pisliğin nesine çıkmasına sebep oluyor. Ve bugün bakın, Musa'yla Hızır'ın kıssası Kur'an'da yok mu? Var. Peki anlaşılması gereken bu mu? O Müslüman'ın gidip, yerinden dikkatlice ne yapması, o kıssayı okuması gerekir. Bakın Bukhari'nin kitabı tefsirde, Tirmizi'nin kitabı tefsirde, Musa Aleyhisselam bir gün kavminin içinde çıkıyor, onlara aynı bugünkü sohbet gibi veyahut Allah hatırlatıcı sözler söylüyor Siri de kalkıyor diyor ki ey Musa en bilginimiz kim şimdi Musa Aleyhisselam kendisine kitap verilmiş Allah'ın peygamberi insanların içinde benim diyor Allah bilir demiyor Şimdi deme hakkı yok mu bize göre var, var ama Allah bize burada bir şey öğretmek istiyor Allah Azze ve Celle kendisini kınıyor Allah bilir demediği için ve Musa Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi o benden bilgili kim? Bana onu göster. Ve Kur'an devam ediyor Keyf Suresinde. Yanına hizmetçini al, sepetine 2-3 balık koy. Ne zaman dirilip de ölü balıklar denize girerse orada bir adam var. İşte o senden daha bilgili. Ve serüveni Kur'an'da okuyabilirsiniz. Olay bu. gayeti ayeti kerimeye de bakarsanız tam Musa ile Salih Kul Hızır Deniz kıyısında giderken bir kırlangıç denizden bir yudum su alıyor, havalanıyor. Salih kur soruyor. Ey Musa şu kırlangıç Allah'ın rahmetinde ne kadar eksiltti? Musa aleyhisselam ne En bilgini benim demişti bak. Allah da ne demişti? Allah bilir öyle deme. Senden bilgini de var. Musa ne dedi? O kim? Şimdi o kim dedi ona bir cevap veriyor yine Allah'ın ilmiyle. İşte diyor senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın diyor ilminin yanında şu kırlangıcın eksikliği su kadar diyor. Ve Keyif suresinin bitişine bakın. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitiremez. Yani bu da gösteriyor ki burada bize bir öğretiş şekli var. Ama bu sahih kıssayı eğer Müslüman bilmiyorsa kendi pis amaçlarına insanlar ne yapıyor? Kullanabiliyor. Hakikat ehli var, işte tarikat ehli var. Hakikat ehli kim? İşte o Kur'an'a uyar. Tarikat ehlini o da şuna uyar. Ya Allah'ı zikretmek o kadar güzel bir olay ki sen bunu ayrı bir din olarak algılayıp da bir şekil, bir şema ne yapamazsın, koyamazsın. Ama konmuş mu? Konmuş. Belli fırkalar çıkmış mı? çıkmış ve biz bugün öyle hale gelmişiz ki uğraşamadığımız gibi her bidat sapıklık denirken onlara sapık diyemiyoruz. Kime deniyor sapık? Onların sözlerini reddettiğin için sapık duruma ne yapmışsın? Sen düşmüşsün. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İşte kardeşler eee Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 7. ayetinde bu Kur'an'ın bir kısmı muhkem, bir kısmı nedir? Müteşabihtir. Muhkemler Kur'an'ın nesidir? Anasıdır. İman etmeniz, inanmanız gereken, amel etmeniz, hayatınıza geçirmeniz gereken bu kısım. Bir de Kur'an'ın bir kısmı daha varmış. O ne? müteşabi Buna da ne diyor? iman etmeniz, tasdiklemeniz gerekir. Hemen arkadan devam ediyor. Onlarla kim uğraşır? Ancak kalplerinde hastalık olanlar diyor. Ve Ayşe annemizden gelen rivayette Bukhari ve bütün hadisi kitaplarında gelir. Ya Ayşe kalplerinde hastalık olan insanları tanımak istersen bak onlar hep Kur'an'ın teşavihleriyle uğraşanlardır diyor. Ya onlardan ateşten kaçar gibi ne yapın kaçın. Bugün topluma bakın, Kuran'ın matematiksel mucizesi, 19 mucizesi. İşte adam şöyle barnane bir çiziyor, bak benim adım yazıyor diyor, ben Mehdiyim diyor. İçinden, içinden bir sürü şifreler çıkartıyor. Halbuki bakın Peygamber hiçbir şifre çıkarmamış. Orada ne diyor? <gülüyor> Muhammed ümmeti bütün ümmetlere nedir? Şahit olacak. Bütün ümmetler mahşer yerinde toplanacak. Nuh Aleyhisselam çağrılacak. İşte senin şahitin kim? Şahit olarak Muhammed ümmeti gösterilecek. Niye? Çünkü Kur'an'da biz onların ne yaptık? Kıssasını okuduk ve tasdik ettik. Bütün ümmetlere kendi ümmetleri şahitlik edecek. Biz bütün ümmetlere ne yapacağız? Şahitlik yapacağız hep Kur'an sayesinde. Niye bunu öğrenmiyorsun da gidip başka şeylerle uğraşıyorsun? Onun için bu da bidatçıların bir özelliği de nedir? Müteşabihlerle uğraşmaktır. Ve bugün bakın Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarının hepsi tevil edilmiş. Kime sorarsanız sorun Allah'ı tanımıyor ya. Halbuki bir Ebu Hanife'ye gidiyorsunuz. Fıkıh ekte diye neyi var? Bir akide kitabı var kendisine nispet edilmiş. Onda bile Allah nerede? Allah semada, Allah gökte diyor. Birine sorsan Allah nerede? Bilmiyorum derse adamı tekfirle itham ediyor. Yani o kafirdir diyor. E, ve Allah'ın semada, gökte, arşa istiva ettiği bütün sıfatlarını ne yapıyor? Sayıyor. Bugün bakın yaşamış olduğumuz bir toplumda bir mezheplere bölünmüş, Mesebin sahibiyim diyen insanın akidesi güzel ama şu mesheptenim diyene Allah nerede diyor? Nereden arsan orada diyor. Allah'a yer mekan isnat edilmez ve hiçbir yere sığmamış müminin kalbine sığmış diyor. Peki bir ayet mi bu? Yok. Hadis mi? Yok. Ayete bakıyorsun Allah arşa istiva etti. İstivayı çeviriyor istilay. Şimdi istivanın bir manası bu. Doğru. Ama mülkün sahibi kim? Allah. Sahip olan birisi sahip olduğu bir yere istila etti dedim mi? Deliler bile buna ne yapar? Güler. Mülkün sahibi Allah. Ama bir Müslüman dinini bilmezse okuduğu Kur'an'da bakın arşa istila Allah arşa istila etti. Bunu okur yer. Dinini bilmediği için. Ama düzgün okusa, ya Allah nasıl e, mülküne istila eder? Bunu bir sorgulaması gerekir ve burada bir tevilin olduğunu ne yapar? Anlat. Bakın bu var ama doğruyu ne yapamıyorsun? Anlatamıyorsun. Yine mesela Allah'ın eli diyor. Allah'ın eli olamaz. E bildiren Allah. İç elimden yarattığım halde senin diyor Adem'e secde etmene mangedir. En çok okunan ayetlerden. Hem de bütün kısa söylelerinde geçer. O el değil. Ne? Oradaki kudret diyor. Ya e Allah'ın kudret sıfatı da var. Eli ne yapıyor? İnkara gidiyor. Bunu herkes hadislerde e, ayetlerde okur. Hatta geçen günü Cuma mesajı diye bir arkadaş mesaj atmış. Kudret elinde diye. Adam dikkat etmemiş. Niye? Okumamış. Düzeltilebilir ama? Şimdi okumamış, ne olduğunu bilmiyor. Halbuki mesaj atarken o kudreti kendinin de ne yapması? idrak etmesi gerekir. İlla birinin ona ya kudretli değildi demesi değil. İsim ve sıfatı ne yapması? Müslüman'ın öğrenmesi gerekir. İşte bidatlar hiçbir zaman ne yapmazmış? Sorgulanmaz. Otomatikman halk içinde ne yapan? Dolaşıp senin kafana girenler. Dinse. Hiçbir zaman milletin algıladığı, anladığı değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onların arasında indirdiğimle hükmedi. Bir ayette de ne diyor? Onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmedi. Yani senin anladığın gibi ayeti onlara ne yap? Anlat demiyor. Ben sana nasıl gösterdiysem sen de onu git insanlara ne yap? Öğret. Demek ki sünnet direkt Allah'tan İnsanlara Resul vasıtasıyla öğretilen. Bidatsa, Kur'an ve sünneti gölgede bırakacak şeytanın nesi? Birer oyunu, birer ifsadı, birer destesi. Bir. İşte bidatların köküne ne kadar inmeye çalışırsanız çalışın, bulamazsınız. Yani bir delil bulamazsınız, hep altında bir tevil vardır. Ama dinden bir hangi olaya giderseniz gidin ya ayetle ya hadisle ya da her ikisinden ne yaparsınız karşılaşırsınız. Ve yine kardeşlerim bidatçılar her zaman kaynak olan eserlerin okunmasına mane olmaya çalışırlar. Mesela bakın bir Kur'an birine desen ki sen bu Kur'an'ı oku hemen öbürü çıkar sen okuma. Sen bundan ne yapamazsın? Anlamazsın. Bir ayetin birçok nesi var? Manası var. Nasıl çıkacaksın sen bunun içinden? Arapçan var mı? Usul okudun mu? Kayıda okudun mu? Şunu biliyor mu? Ya bu tercümedeki bu kadar haltı yiyen senin o kadar özelliği saydığın adamlar yapıyor. Yani o kadar yücelttiğin adamlar bu haltı yiyor. E o zaman ne kaldı oraya? Demek ki Kur'an'dan hiçbir Müslüman'a ne yapamazsın? ne demezsin Ama ona şunu dersin. Bak oku, defalarca oku ama her okuduğunu ben bunu anladım deyip de kendine göre çıkarım ne yapma? Yapma. Çünkü Kur'an Arapça inmiş. Bu meali nedir? Senin anladığın dilde cümlelere dökülmüştür. Bir de buna Allah'ın yüklediği muradı ilahi vardır. Yani peygambere müracaat etmeden sen bunu anlamaya ne yapma? Çalışma. Ama mantukan meali neyse bunu bir öğren. Allah sana neler diyor. Şöyle bir yakala. Ama Resul de bunu sana nasıl öğretmişse bunu ne yap? Hayatına geçir. Ama bakın bidatçılara. Mesela bir bölüme gidersin. Şeyhin dersinde ceset gibi ol. Her gün ölüm rabıtası yaptırır. Seni dinden hiçbir şey okutturmaz. Cahil bırakır. Ve bir kesime git. Sabah namazında bile neredeyse kıraatında Risale-i Nur okutacaklar adamı. Yat Risale-i Nur, kalk Risale-i Nur, otur Risale-i Nur, davet et Risale-i Nur, işte anlat Risale-i Nur, hediye et Risale-i Nur. Ya Allah için bir de Kur'an'ı anlatın. Hadisleri anlatın. Yani sayid Nursi gelmeden önce bu insanlar Risale-i Nur'a mı muhtaçtı? Ondan önce neye muhtaçtı? Ölmez. Yani bozulmaz. Allah tarafından korunmuş bir vahye insanlar davet edileceği yerde onun dışındakine ne yapılıyor? Davet ediliyor. Yani bidatçıların hasletlerinden birisi kaynaktan insan uzaklaştırırlar. Şimdi düşünün. Şurada ben mesela bir memlekete gitmiştim köy yeriydi bir su getirdiler bulanık içti mi insanın karnına bir şişiyor ne sohbet edebiliyorsun ne oturabiliyorsun vur, vur, vur. bir bende mi böyle diye sordum herkes öyle ya Allah için dedim ya şu kaynağı karışan bir şeyi bir arayıp bulmadınız mı ya işte suyu kaçırız kaçarsa kaçsın hasta olacağınıza gidin hiç yeni kaynak bulun yani Kur'an ve sünnete gidildiğinde o bulanık su ne yapar? Gider berraklaşır. Ama ona bir şey karışmışsa o berraklık ne yapar? Gider bulanır. Ve o bulantıda senin berrağa gideceğin yolu ne yapar? Keser. İşte kaynağa gitme her zaman insanı ne yapar? Kurtarır. Yine bidatçı kesime bakın kardeşlerim. Hiçbir zaman peygamberin yolunu tavsiye etmez. Peygamber yolunda giden, Kur'an ve sünneti anlatan, hak yola davet eden bütün alimlerin ismi kötülenmiştir. Sürekli dışlanmıştır, dinsizlikten suçlanmıştır veya başka bir şeylerle suçlanmıştır ki onların getirdikleri davet geçerli ne yapmasın, olmasın. Bakın tarihteki anlatılanları, Allah kendisine rahmet etsin. İbn Teymiye'nin ömrü hapiste geçmiş. Ebu Hanife'nin ömrü hapiste geçmiş. İmam ki hapiste geçmiş. ki hapiste geçmiş. İmam-ı ki hapiste geçmiş. Sebebi ne? Dört imam diye meşhur olanlara bakın, Kur'an mahluktur demedikleri için, ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Kur'an mahluktur demedikleri için zincirlerle dövülmüşler, de birçok ne yapmışlar? İşkencelere tabi olmuşlar ve hep kötülenmişler. Ve evet, hep birisi bir kitap yazmış. Doğru yazmış. Eğer oradaki doğru onları incitmişse o insanı ne yapmışlar? Tekfire kadar gitmişler. Hep kötülemişler. Bidat ehlinin yaptığı işlerden bir tanesi selef alimlerinin nedir? Kötüleme ve doğru akideyi öğreten insanların kökünü nedir? Kesmedir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve bidatçılar tekfirde hep acelecidirler. Hemen şunu yaptın kafir, bunu yaptın kafir veyahut bizim fırkamızdan ayrılan kafir. Mesela nurcular bugün 20'nin üstünde bölündüler. Git mesela yazıcılara Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin tayfesini sor. Hepsi kafir der. Başka fırkaya gitmene gerek yok. Okudukları Risale-i Nur değil mi? Tavsiye ettikleri o Peki neden birbirini tekfir ederler? Veyahut bir tasavvuf fırkasına git. Şeyh ölmüştür. Mollaları vardır. İşte güya onlarda bir taç giydirme var. İşte Allah'ın huzurunda bana taç giydirdi. Öbürü der ki bana giydirdi. Öbürü der ki bana bir bakmışın tarikatlar ayrılmış. O şeyhe giden mümin bu şeyhe giden kafir. Bak tekfir hepsinde nedir? Vardır. Ve bir tasaufa gitti, oradan öbürüne gitti. Ne var da biz de ona gittin. Ya bir gün ben camide namaz kılıyordum, işim vardı bir yerde. Yani bir camiye girdim, bildik yer değil. Öyle yolluştu. Parnak işaretini gören ihtiyar namazdan çıkarken yakaladı böyle. Ne dedi? Farenin kuyruğu gibi dedi, barnanı böyle kaldırıp indiriyor. Ben dedim ki <gülüyor> e, namazda dedim bazı hal ve hareket var. Tadil Erkan dediğimiz. Biliyoruz biliyoruz dedi. Sen barnağına gel dedi. Senin kuyruğu gibi niye kaldırıp indiriyorsun mı hmm. tamam. evet. Az sabredersen dedim oraya da geleceğim. Yok yok sen oraya gel. Peki dedim. Allah Resulü böyle yapmış Sen şafi misin dedi. göbe Müslüman mı dedi. Şafiler dedi barnağını kaldırır dedi. Yok dedim ben Müslümanım. Ya dedi, biz niye yapmıyoruz dedi. Dedim demin şafi diyorsun dedim. Sorsam dört mezhebede hak dersin dedi. E, hak dedi. Peki şafi olsam yapsam ne var dedi Hanefi mezhebinde dedi. Gidip şafi oluyorsun dedi. <gülüyor> yani adamın cahilliğini görüyor musun? Yapılan bir sünneti dahi neyle reddettiğini farkında değil. Evet, benim devamlı gittiğim camide bir Amasyalı var. Bu emek dolana kadar caminin yolunu bilmeyen bir adamdı. Bir pazar günü ikindiye gittim. İmam da evet, kıldırgaç diyeyim benim kendi tabirimden. Çünkü imam olarak görmüyorum ben onları. Ee, herhalde bir işi vardı. O gün gelmemiş. Buna şey giydirdiler, öne geçirdiler. Camiden de çıkamadım şimdi. Kılınmaz yani. O adam nakazı namaz kılınmaz. Bu başladı sesli kıldırmaya. Gündüz vakitindeki namazlar nedir? Hafif sessizdir. Gece namazları seslidir. Sübhanallah falan yok. Dedim ki herhalde anlamadı. Heyecanlandı. Neyse namaz bitti. dedi ki niye böyle kıldırdın? Ne var dedi. Sesli kılınmaz. Kılınsa ne olur ki dedi. Aynen böyle. Ondan sonra sabah namazında kıldırgaş da var. Bu, ikindinin acısını çıkartacak. Halbuki ben çatmadım. Namazı iade ettim. Bu dedi karı gibi dedi elini göğsünün üzerine niye bağlıyor dedi. da dedi ki bu peygambere uyuyor dedi. Biz kime uyuyoruz? Biz dedi İmam Ebu Hanife. desene dedi Ebu Hanife dedi peygamberden daha takvalıymış. Yani karşılaştırmayı göre. Cahil adam öğrendiğiyle peygamberi eleştiriyor. İmam böyle kaldı. Şöyle. Ne ona laf söyleyebiliyor? En ufak laf söylese gidip müfte şikayet ediyorlar. Cemaat kendi halletsin diyor. da ne yapıyor? Karışmıyor. Onun için onlarda büyük şey vardır ve tekfirde de acelecidirler. Allah onlara da hidayet etsin. Ve bakın mesela bidatçıların vasıflarından anlatılırken bunlardan bir kesimde tekfirci dediğimiz insanlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bahsederken, onları bize ne diyor? Kur'an'ı okurlar, kırtlaklarından aşağı ne yapmaz? Geçmez. Yani Kur'an'ı çok iyi okurlar. Sen diyor sözlerini dinlersin. Yani sana tesir eder. Doğru olarak kabul edersin. Ama onların ameli hayatlarında nedir? Yok, senin yanında var. Ve onlar diyor, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Yani bu da gösteriyor ki her duyduklarından hemen hareket ederler. Acelecidirler, tekfircidirler. Hamurun kıldan ayrıldığı gibi dinden ayrılırlar. Özelliklerini ve puta tapan müşrikleri bırakır, müminlerle uğraşırlar. Bakın bidat ehline hiçbiri kafirleriyle mi uğraşmaz? Uğraştıkları sadece Müslümanlardır. Özellikleri. Ve İbn-i Mace'nin mukaddemesinde Bukhari'de gelen rivayette onlar diyor cehennem köpekleridir. Şimdi köpeğin özelliği nedir? Avlamak, ısırmak, gürültü çıkarmak. Görevi bu. Bidat ehline de Allah Resulü ne diyor? Aynı o köpeklerin ne yapıyor? Misalini veriyor. Demek ki bidat ehlinin vasıfları, hiç müminlerin vasıfları nelermiş? Değil. İnsana sükunette ne yapmıyor? getirmiyor. Ve yine kardeşlerim bidatçılara bakın. Bunlar sürekli sünnet alimlerini aşağılayıp sorgularlar. Bugün bakın falan fetvayı verdi falan alim kafir. Filan kafir. Ya alimdir. İştahat ettiği meselelerde hata edemez mi? Gayet doğal bir şey. Ama onların o şeyinden, iştihatlarından istifade ederek alimleri ortadan kaldırınca insanlar kime gider? Hadis-i Şerif'te diyor ki Allah alimleri ne yapmaz insanların içinde? Bir şey yapmaz. Sadece ruhlarını tabz eder. Ve insanlar da diyor cahil insanlara gider. Onlar da hem sapar hem de saptırır. Fiyamet alametlerinde. O kafir, bu kafir, bu kafir ne kaldı? Ortada bizim Sarı Yaşar kaldı. Artık ne dersen al. Çünkü alim kalmadı ki. Bugün tekfircilere bakın birisi diyor ki ya 200 kişi toplanmış ettik de ders yapıyor. Ben gülüyorum. Çünkü bir hafta sonra orada iki kişi kalmayacak. Çünkü ortaya bir konu gelecek. Aynı hani tasavvufçulardan örnek verilmez de Mevlana bir gün müritleriyle gidiyormuş. Bir zaman çok mesneveyi okudu kırıntılar şöyle kalmış. Bakmışlar ki köpekler koyun boyuna yatıyor böyle. Şeyhim bunlar ne güzel. Şunlardaki kardeşlik Müslümanlarda yok. O da şeyh yerdeki kemiği ayağını böyle takmış, köpeklerin önüne atıvermiş. vermiş. Bir toz bir gürültü, bakmış köpeklerde bir tane sağlam kalmamış. Bir kemik için hepsi birbirine dışlamış. Sen demiş onların öyle durduğuna bakma. Yani bidat ehlinin de bir arada böyle görünmesi hiçbir zaman onların bir olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Çıkarlarına ters bir söz, bir düşünce onların arasına attığını, hepsi birbirini ne yapar? Yerler ve ayrıldıklarını görürsün. Yani onlar, Müslümanların kardeş olduğu gibi ne yapmaz? Bir araya gelmez ve bir arada olmaz. Evet. Ve yine bidatçılara bakın. Oturup kalktıkları insanlara hiçbir zaman dikkat etmezler. Selef, karşıdan bir bidatçı gördüğünde fuday bin Nihat diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Vallahi diyor, ona selam vermektense, ta gülün diyor, çallıflarını dolaşıp gelmem benim için diyor daha hayırlıdır. Abi, e, burada 500 e, tane var mı? Yok ki yani. <gülüyor> Ve yine karşımdaki diyor bidat ehlinin diyor cenazesi var. Duvarımı diyor öbür taraftan yıkıp gider. Onun cenazesine ne yapma? Katılmam diyor. Yani bidat ehliyle hiçbir zaman oturup ne yapmazlarmış? Kalkmazlarmış. Yine bir gün şeyhin sohbetine bir mutezile geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ee, diyor ki ey şeyh diyor bana şu ayet hakkında bir bilgi var. Bilmiyorum diyor. O ondan geliyor, bilmiyorum Falan bilmiyorum gidiyor. Hadis alimlerinden birine. Talebeleri diyor ki, ey şeyh, sen demin bize o ayetler hakkında esbabın huzurunu anlattın. Her inen ayetin neredeyse sebebin huzurunu biliyorsun. Neden ona bilmiyorum dedim de mağrur kıldın. Diyor ki, kalbime nerede şüphe atacağını bilmem. Gidiyor. Yani kendisine demiyor. Orada zayıf ilimli insanlar var. O tartışmadan ne kadar etkileneceğini ne yapmıyor hesaplayamıyor. Selef alimleri hiçbir zaman Bidat ehliyle oturup ne yapmazdı? Kalkmazdı. Öyleyse bizlerin de oturup kalktığı ortama ne yapması? Çok dikkat etmesi gerekir. Dün Almanya'dan bir arkadaş arıyor. Sabah Ertan'a söyledi. Abi bizim burada Selef'te hiçbirinde ahlak kalmadı. Ne hocasında? Ne arkadaşlar da. Burada cemaat tebliği var. Çok güzel çalışmaları var. Çok ahlaklı insanlar. Ve perensipli de davet ediyor. Biz bunların arasına katılıp davet yapabilir miyiz? Yani. Çünkü selefin arasında durma davet etme mümkün değil. Yani herkes birbirine düşmandı. Ahlaksızlık hatta var. Dedim ki cennete kim girecek? Tevhid ehli. Onların tevhidi bozuk mu? Bozuk dedi. Ne kadar ahlaksız bile olsa senin arkadaşın cennete girecek. Yani tevhid değil, Tevhidi düzgün. Ne kadar ahlaklı da olsa adamın tevhidi bozuk. Sen onlarla bir araya ne yapamazsın? Gelemezsin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim diyor bir bidat ehline gider. Onu onurlu kılarsan fakat İslam'ı yıkmak için ona ne yapmışsındır? Yardım etmişsindir. Allah razı olsun hocam. Ne yapalım? Ortak, ortam bozuk olunca biz de diyor e, aklımıza eseni yapıyoruz diyor. Bir Müslüman bidatçılarla oturup kalkamaz. Onlarla iştigal ne yapamaz? Yapamaz. Ne kadar ahlaksız bile olsa, kopuk bile olsa ki şeytanın en çok uğraştığı nedir? Tevhid eğili insanlardır. Gelip onunla uğraşacak. Ama senin ahlaklı gördüğün, çalışıyor dediğin insanlarla beraber olman, senin sadece ne yapacaktır? itikadını bozacaktır. Ve onların uğradığı belaya sen de ne yapacaksın? uğrayacaksın. Çünkü İmam Malik muvattasında, kelam babında diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti. Oğlum, Sakın cahillerin meclisinde ne yapma? Bulunma. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cehaletini artırırlar. Dahası Allah onların diyor işlemiş oldukları diyor oradaki suçlardan dolayı lanet eder bela verir sen ona uğrarsın diyor. Sakın diyor ilim meclislerinden ayrılma. İlmin ne var? Dinlenir. Cahil misin? Cehaletin giderilir. Dahası Allah için bir araya gelmene hasep, Allah onlara rahmet eder. Sen de ne yaparsın? Payını alırsın diyor. Allah Resulü, lokmanın oğluna tavsiyesiyle bizlere ne yapıyor? Nasihat ediyor. Bidat ehlinin hiçbir zaman yanına ne yapılmaz? Gidilmez. Ve yine kardeşlerim bidat ehlinin alametlerinden bir tanesi ki bu hemen hemen her fırkada ön plana çıkmış. Her zaman yönetimle savaş yapmışlardır. Hiç kendileriyle kendi nefisleriyle savaşa girmemişlerdir. Bidat fırkasının en önemli özelliklerinden. Hep yaşamış oldukları ortama ister İslamlı olsun ister taahhütü bir sistem olsun. Kendi nefislerini bırakıp hep sisteme yönetime savaşla meşgul olmuşlardır. Kendi nefislerini hep ihmal etmişlerdir. Dinlerini, nesillerini ihmal etmişlerdir. Ön planı hep o yönetimdeki sistem olmuştur ve kendilerini hiçbir zaman ne yapmamışlardır? Görmemişlerdir. Bunların en büyük özelliklerinden birisidir. Ve haricilere bakın. Hiçbir zaman bir devlet istemezler. Bir lider istemezler. Derler ki bu topluluk bize ne yapar? Yeter. İstanbul bir devlete bir vatana, bir emire hiçbir zaman neyi o ihtiyacı yok. İbrahim tek başına neydi? Bir ümmetti, o bir milletti. Sen tevhide eli oldu mu? Yeter derler. Hiçbir zaman cemaatçi yapıya nedir? Sahip değillerdir. Ve cemaati bozacak her türlü hareketi ne yaparlar? Yaparlar. Cumasızlık fitnesi bunlardan çıkmıştır. Cemaatle namaz kılma, imamların arkasında namaz kılmama, zekat vermeme, Bayram namazı kılmama, hacca gitmeme, hep bunların nedir? Fitnesidir. Bunların yanında okuldu, askerlikti, vergiydi, birçok fitne atmıştır, gelmiştir. En büyük özellikleri bunların birlik tayfesinin yönetimle kavgadır. Bakın Peygamber Aleyhisselam'a yönetimden mi kavga etmiş, yoksa işte birlik beraberliği mi sağlamış? Hangisini yapmış? Yahudilere bakın, Medine'de güçlü kim? Onlar. Ta Ömer devrine kadar nereden cizye, ganimet alınıyorsa onlara da bir pay veriliyordu. Ta ki İbn Ömer'e iki tane Yahudi çocuğu ne yaptı? Birisi arkasına durdu, biri itekledi. Hani şaka yaparlar ya, gel gel der itekli. Belini incitti İbn Ömer. Bunun üzerine çağırdı Ömer'in da. onların reislerinden birini merkebe ters bindirdi. Defolun, burayı terk edin. Bugün çoğu oryantalist müsteşliklerin Ömer düşman mı buradan gelir? Yahudileri sürdürdüğü için. Edemedi. İlç sürdüremez. Ve başları toplanıyor geliyor alimleri. Diyorlar ki Ey Ömer, senden diyor daha hayırlı bize Pay verirdi. Ondan sonra senden yine hayırlı. Ebu Bekir'i kastediyor. O da pay verirdi. Sen de veriyordun. Şimdi niye kestin? Yani sen onlardan daha mı hayırlısın? Yahudinin mantığını görüyor musunuz düşüncesine? Evet diyor. Onlar verdi. Onlar benden daha hayırlıydı. Biz o zaman zayıftık. Ve sizin şehrinizden emin olmak için sizin en sevdiğinizde mal. Biz de size mal verip susturuyorduk. Fitnelerinizi de biliyorduk. Ama şimdi güçlüyüz. İstediğinizi yapın. Size 24 saat burayı Yani bidatçılar her zaman nedir? Hain insanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oranın yönetimi onlardayken onlarla ne yapmış? Çok iyi geçinmiş. Hemen kavgaya, gürültüye ne yapmamış? Gitmemiş. Birliği, beraberliği tevhidin esaslarını ne yapmış? O insanların içinde oluşturmuş ve onlar iyice güçlendikten sonra onlarla ne yapmış baş edebilmişler aleyküm selam yine bidatçilerin en önemli hasletlerinden bir tanesi kardeşlerim kendi eserlerini kitaplarını insanlar içinde devamlı yayarlar mesela bir cuma günü neydi Ahmet Hulusi miydi onun bir meali var ki tamamen tevhirlen, şirklen, küfürlen dolu kamyonu durdurmuşlardı şuraya. Gelene Kur'an dağıtıyorlardı. Kocatepe tarafında Cuma'yı kılmış gelmiş bir arkadaş Kur'an'ı getirmiş. Abi şu Kur'an'a bir bak diye. Hayırdır dedim. Ya Kocatepe'nin oraya kamyonları durdurmuş kadınlar erkekler Kur'an dağıtıyordu. Orada da dağıtmışlar. İnanın şurada birini aldı gitti. Şuradaydı. Tamamen ayetler ne yapılmış? Tevil edilmiş. Kamyon kamyon Kur'an ne demek biliyor musunuz? Yani bir tane şimdi şamua Kur'an almaya kalksanız 50 liradan başlıyor. Daha aşağı küçük boylar da var. O dağıttı. Yani nereden bakarsan bak satmaya kalksan 50 liradan aşağı değil o Kur'an. Kamyon kamyon ne yapıyor? Dağıtıyor. ve bugün Adnan Oktar mı diyorlar? onun televizyon kanalları, kitapları, internette birçok neleri var, siteleri, bunlar bidat ehlinin çalışmaları bu yönlü nedir? Çok fazladır. Ama hakikaten hakikat ehlinin kitapları dağıtılır mı? Mesela Ümmül Kura bir zaman, e, abi biz kimseyi tanımıyoruz, Necmi Sarıgil, bana Bale balya dağıtılsın diye kitap gönderdiler. İnanın bütün kargo paralarını ben ödedim. Millet onlar kitap dağıttı oldu. Ben bütün arkadaşlara ulaştırdım. Ha Bunu yapmış olduğum bir iyiliği, riyakarlık için demiyor. Bizdeki kitap dağıtımı böyle. Yani kimseyi tanımıyoruz. Şimdi herkese tanıdılar. Büyük adam oldular. Tanıtanı unuttular karbon parasını da senin vermen gerekmez mi? Madem dağıtıyorsun, onun parasını da sana veriyorlardır. Anlatabildim mi? Muhakkak veriyorlardır. Bizdeki dağıtım, bizdeki şey ise maalesef organize diye bir şey yok. Sıfır. Ha bakın haçtan Kur'an dağıtırlar. Bizim esnafa gidin, dağıtlarında bu Kur'an'dan satılıktır. Şurayı açın, hemen ilk sayfası şurası vakıf diye yazar bakın satılmaz. Parayla satılmaz vakıftır yazıyor şu Arapça. Ama gidin. Ya diyor adam getirdi ben ona para ödedim. Ha sen para ödedin. Bizde ise hakikaten dağıtılması gerekenler parayla satılır. Yani bidat ehlinin özelliğinden birisi de budur kardeşlerim. Ve yine bidat ehlinin özelliklerinden bir tanesi hep çok olma, gruplarını çoğaltma çabalarındadır. Ehli sünnetin hiç böyle bir olayı nedir? Yoktur. Eğer sen onların nefsine, hevasına oyacak olursan seni bile yoldan ne yaparlar? Çıkarırlar diyor. Veya 73 fırkadesine bakın. Kim kurtulacak? 72 mi? 1 mi? Yahudiler şu kadar. Hristiyanlar şu kadar. Benim ümmetimde 73 fırk ayrılacak Biri müstesna. Hepsine ne yapacak? Ateş dokunacak. Yani Muhammed ümmeti de birçok şeye bölünecek. Ama az olan hangisi? Hep hakka uyan, az bidat ehli ise hep çoğaldığını görürsün. Gel. Gel de neye gel? Mevlana çağırıyor. Gel diyor. Ne olursan ol, gel. Biz de diyoruz ne olursan ol. Gel ama tevhid ehli olan şirkten, küfürden, ahlaksızlıktan uzak olarak gel. gel. arın. Namaz kıl, nehre girdiğin gibi ne yap? Tertemiz ol. Ama bidat ehli hiçbir zaman yanına geleni vefasız mı, nankör mü, ahlaksız mı, pislik mi, casici ne olduğuna bakmaz. Olsun da nasıl olursa. Ama ehli sünnette bu böyle nedir? Değil. Güvercin taşlıyor, yapma bunu diyor. Çünkü Allah Resulü ne diyor? ve Vesselam bir şeytan bir şeytanın peşinden koşuyor diyor. Sapan taşıyla uğraşıyor sahabenin birisi. Yapma diyor. Bir daha görürsem selam vermem sana diyor. Ne yapıyor? Görüyor. Bak diyor. Hasta olsan ziyaret etme. Ölsen cenaze namazına kılmam diyor. Görüyor musun? Yani bir araya gelmenin anlamı neymiş? Birbirini cennete yarıştırma. Hep beraber kol kola mehter marşıyla cehenneme gitme değil. Ama bidat gruplarının hiçbirinde bir arada bulunma grupculukta sorgulama nedir? Yok. Bir araya gelelim. Şaşa ile mehter marşıyla, İzmir marşıyla ha ho ho edelim bu. Olmaz. Müminlerde bu hareketleri ne yapamazsınız? Göremezsin. Maalesef bu pislikler bizim selefin içine de ne yapmayan girmeye başladı. Şu an bakın, bütün dünyada, Türkiye'de gruplaşmalar şucu, bucu. Şucuysa bir arada Müslüman, bucuysa bir arada Müslümanlar ne yapamıyor? Olamaz hale geldi. Bu grupçuluktan başka hiçbir şey değil. Aynen Bidat Elginin ahlakı, yaşan sonlarına da ne yapmış? Aynen girmiş. Bu da baş olma sevdası olanların çokluğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Birisi baş olmak istiyorsa muhakkak başka bir yerde baş olacak insanları bulur, seçer ve onları dürter. O orada, orada derken o grupta ne yapar? Çoğalır, gider. Allah bizlere hayır versin. Bir bile olsa halktan ayrılmayanlardan eylesin. Yine kardeşlerim bidat fırkalarının, bakın uğraştıkları ya zayıf ya uydurma ya da hiç bilinmeyen rivayetlerle uğraşmaktır. Çünkü bu fırkalar ayakta kalabilmek için muhakkak bir şeyler yapacaklar. Yeni bir fırka çıkacak veyahut kendini göstermek için bunların önemli özelliklerinden birisi sahih rivayetlerle hiç iştigal ettiğini göremezsiniz. Muhakkak hiç bilinmeye zayıf ya da uydurmalarla ne yapar? İnsanların içine girer ve onlarla insanları iştigal etmeye çalışırlar. Sen de ne yapamazsın? ulaşamazsın ve ulaşamadığın için de onlarla amel eder, gidersin. Ta ki doğruyu bile görsen kafanda artık hep şüphe var. Acaba var mıydı? <gülüyor> hani Nasreddin Hoca gitmiş, bizim göle yoğurt çalmış. Demiş ki ya tutarsa? <gülüyor> Millet durmuş şimdi yani. Koskoca göl. Aynı bu tipte mayalamaya çalışıyorlar. Bizim Akif'in dediği gibi o da diyor Lardır olsaydı ne derdi? Tutsaydı ne yapardı? O da öyle düşünmeye başladı mı? Artık bidatlar böyle ne yapıyor? Gidiyor. Bunun dışında yine bidat ehlinin en büyük özelliklerinden bir tanesi hikayeyi, kıssaları çok anlatırlar. Oturursun dinlersin böyle oyun gibi. Ben bir zamanlar Cüperlin buradan Karadağ'a her ay gelirdi, konuşmasını severdim, güzel anlatıyordu. Sonra da düşündüm böyle. Hep kısa anlatıyorlar. Hikaye anlatıyorlar. Senin de hikaye ne yapıyor? Çok hoşuna gidiyor. Ama anlattığın caminin dışına açık bir şey yok. Ne imanını artırıyor. Ne senin kulluğunu düzeltiyor. Ne bir emir öğrenebiliyorsun. Ne neyi. Ama oraya gitme hoşuna gidiyor. Ya ne güzel şeyler anlatılıyor. İşte ne güzel şeyler değil. Sana senin kulluğunu düzeltecek bir şeylerin anlatılması gerekiyor. İşte Bidat ehlinin en büyük özelliklerinden birisi bunlar önemli özellikler hikayeci dediler. Bir gün i̇bn Ömer otururken harç zamanı birisi hadis diye bir şey anlatıyor. Adama tekmeyi vuruyor. Babası gibi kalk diyor. Biz hikayecilerden hadis dinleme istiyor. Yani katarak anlatıyor. Hikayelendiriyor hadisi. Biz diyor kısacılardan hadis ne yapmayız? Dinlemeyi istiyor. Evet. Ve yine kardeşlerim, bidat ehlinin en büyük özelliklerinden bir tanesi, ayrıca uzatmayayım. Bunlar hep gizli çalışırlar. Hiçbir zaman aleni değillerdir. Ne zaman kendilerine bir grup oluşturduklarını gördüler, yani güçlendiler, o zaman ortaya çıkarlar. Ama hiçbir zaman zayıfken, cılızken, ne yapmazlar? Ortaya çıktıklarını bunları göremez. Yani aslında e, bidat ehlinin şu saymış olduğumuz özellikleri inanın hepsi bir bir münafıklarında nedir? Vasıflarıdır. Onlar da güçlenmedikçe ne yapmazlar? Ortaya çıkmazlar. Yaptıkları hep gizli gizlidir. Görüşmelerdir. Tam kendilerine grubunu oluşturdu mu ortaya çıkarlar bir daha hakta da bir araya ne yapamazlar gelemezler ve kendi yanındakilerinin varlığıyla rahat etmeye çalışırlar ama hak ehline baktığınızda bu böyle nedir değildir Allah Azze ve Celle'nin Resul'un eğittiği o sahabeye bakın akşam olduğunda karabet çöküyor sohbette fazla kaldıklarında bizimki gibi sokaklarda lamba döşeli değil, evlerine giderken önlerinde bir ışık peydah oluyor ve yol ayrımına geldiklerinde ışık ne yapıyor? İkiye bölünüyor. Evlerine girdiklerinde ise ışık ne yapıyor? Sönüyor. Yani ilim meclislerine devam ettikleri müddetçe yolları bile hem de zifiri karanlıkta ne yapılıyor? Aydınlanıyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ay ayırmasın. Allah doğrularla ameleden yanlışlardan, uzak olanlardan eylesin. Allah bizi hak ehliyle beraber kılsın. Allah sevdiği amelleri sevmeyi, sevdiği insanların sevgisini de bize sevmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hı. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hı. Haftaya inşallah ölüm diye bir ders işleyelim. O da bir kavram. Hı. Her Hı. nefis Hı. ölümü tatacaktır diye. İnşallah öyle bir ders işleyelim. Ki insan doğru veya yanlışta gittiğini bazı şeylerin acısını hissettiğinde anlar. Neden böyle bir ders yapmak ihtiyacı hissediyorum? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ölümü sıkça anın. Çünkü ağızlardaki tadı ne yapar? Keser. Şimdi hiç ölmeyecek gibi yaşayan bizler ölümü anmaya anmaya hesabı da unutuyoruz. Yaşantıyı da unutuyoruz. Yapılan hareketleri de düzeltmeyi beceremiyoruz. Böyle bir ders yaparsak inşallah hem nefsimize hem de imanımıza fayda verir. Sübhaneke Allahümme ve birhamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbile velhamdülillah el-Hattal'in Elhamdülillah. <gülüyor>